Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Diyanet TV izleyicileri, İlmahal programımızın bu yeni bölümüne hoş geldiniz. Daha önceki birkaç bölümde, dinimize göre, gıdalar, yiyecekler, içeceklerle ilgili, temel dini bilgileri, dini hükümleri açıklamaya başlamıştık. Bu çerçevede, öncelikle helal beslenmenin, helal gıda almanın, dinimiz açısından ne kadar önemli olduğunu bu hem bireysel olarak bireysel, kişisel, dini hayatımızda hem de toplam, toplum düzeni bakımından ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışmıştık. Daha sonra da Kur'an-ı Kerim'de ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde helal olmayan yani yasak olan bir takım gıdaları sizlere açıklamaya çalışmıştık. Ve orada önemli bir şey söylemiştik. O da şuydu: Her şeyde olduğu gibi yeme içme ve diğer gıda, gıda gıdaları alma beslenme konusunda temel ilkenin helallik olduğunu, haram ve yasak olan şeylerin istisnai nitelikte bulunduğunu belirtmiştik. Bu ilkenin Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in sünneti için de geçerli olduğunu söylemiştik. Kur'an-ı Kerim'de haram ve yasak olarak kabul edilen maddelerin son derece sınırlı olduğunu, sayılı olduğunu, bunun 3-4 e, maddeyle sınırlı bulunduğunu söylemiştik. Yani özellikle de işte kan, e, domuz eti, e, üzerine Allah'ın e, adının anılmadığı ya da Allah'tan başkası adına e, kesilmiş olan şeyler... Ve murdar hayvanların Kur'an-ı Kerim'de kesin bir şekilde yasaklandığını söylemiştik. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine tebliğ yetkisini anlatma bağlamında onun temiz ve helal şeyleri temiz ve güzel iyi şeyleri helal kıldığını pis iğrenç ve tiksinti veren şeyleri de haram kıldığını belirtmiştik. Ve bu çerçevede de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'de olmayan bazı yasaklar getirdiğini bunların içerisinde de işte azı dişleriyle avlayan bir takım vahşi hayvanların olduğunu aynı zamanda yine pençeleriyle avlayan vahşi kuşların, yırtıcı kuşların bulunduğunu söylemiştik. Yine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evcil eşek etlerinde yasakladığını belirtmiştik. Şimdi İslam bilginleri bu çerçevede, bu genel ilkeler çerçevesinde neyin helal olduğu, neyin haram olduğunu tek tek bütün işte hayvansal ve diğer gıdaları dikkate alarak bunları belirlemeye çalışmışlardır. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'de hani alkolü içkilerin şarabın da yasak olduğunu biliyoruz ve buna benzer diğer şeyleri de yine gerek hadis-i şeriflerde gerekse İslam bilginlerinin uygulamalarında bunları tek tek belirleyerek bir liste hazırlamaya çalışmışlardır. İşte biz bundan önceki bölümlerimizde öncelikle işte cansız varlıklar bunlarla ilgili helallik, haramlık durumunu ve peşinden de ee, yani insanın e, beslenmesinde en önemli yeri teşkil eden hayvansal gıdaların dini açıdan durumunu anlatmaya başlamıştık. Ve bunlarla ilgili de helal olanın, haram olanın ya da yasak olanın neler olduğunu anlatmıştık. Ve bunu e, bazı gruplara e, ayırmıştık. Öncelikle kara hayvanlarından bahsetmiştik. Sonra da e, su hayvanlarına gelmiştik ve orada kalmıştık. Şimdi suda yaşayan hayvanlar konusunda da yine e, ilki olarak... Ee, helallik e, durumu söz konusudur. Hani suda yaşayan hayvanlar deyince her türlü durgun su, akarsu, denizde yaşayan e, ve diğer göllerde yaşayan hayvanlar kastedilmektedir. Yani bunların helal olduğunu şundan anlıyoruz. Ee, Kur'an-ı Kerim'de öncelikle şöyle buyuruluyor. وَحِلَّ لَكُمْ سَيْدُ الْبَحْرِ وَتَعَامُهُ مَتَعَلْ لَكُمْ وَلِسْسَيَّارَ Yani kendinize ve yolculara e, geçimlik olmak üzere. Sularda avlanmak ve onu yemek size helal kılındı buyruluyor bu ayet-i kerimede. Yine daha önce zaman zaman atıfta bulunmuştuk. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine denizle ilgili bir soru sorulduğunda özellikle denizin suyu ile ilgili bir soru sorulduğunda onun suyunun temiz meytesinin, yani onun içinde ölü olan şeylerin hayvanların helal olduğunu bildirmişti kuva ve meytetu buyurarak. İşte bu naslar ve İslam hukukunda daha önce yine atıfta bulunduğumuz eşyada aslolan muhah olduğu e, ilkesini dikkate alarak yani İslam bil bilginleri işte yine e, bunlarla ilgili e, temel dini hükümleri ortaya e, koymaya çalışmışlar. E, biraz da bunları kendi anlayışlarıyla kendi e, bölgelerindeki e, işte e, yeme içme konusundaki Örf ve adetlerle, kendi teamülleriyle bunları belirlemeye çalışmışlar. Mesela bu konuda da bazı görüş ayrılıkları da ortaya çıkmış bu deniz ve su hayvanları ile ilgili. Mesela Hanefiler diyor ki, suda yaşayan hayvanlardan sadece balık türün yenilebilir. Yani balık suretinde, balık şeklinde olanlar yenilebilir. Onun dışındakiler, hani balık türü olmayan şeyler yenilmesi caiz değildir. Tabi bu caiz değildir yani mekruh olarak anlayan tahrimen mekruh olarak anlamak gerekir. Yani doğrudan doğruya haram şeklinde de anlamamak gerekir. Onlar burada hani denizin suyu meytesi yani o az önce hadiste geçmişti. Denizin içinde ölen helaldir hadisini biraz sınırlandırıcı bir işleme tabi tutuyorlar. Ne ile sınırlandırıyorlar? Başka bir hadis-i şerif var. Diyor ki yani her türlü şeyler değil, denizin her türlü ölüsünün değil sadece balık şeklinde olanlar helaldir. Çünkü bize iki hayvanın ölüsünün yenmesi helal kılındı diyor bir hadis-i şerefte. O da balık ve çekirge diyor. Yani bu hadis-i şerifle beraber değerlendirdiklerinde orada balık kelimesi geçtiği için denizle ilgili, göllerle ilgili, diğer akarsularla ilgili sadece balık cinsinin caiz olduğunu belirtiyorlar. Ama e, e, tabii ki buna, buna göre de e, yani diğer işte balık dışında midyeydi, istakozdu, karides gibi, e, gibi bir takım e, hayvanların, deniz hayvanının, et etlerinin e, biraz da habaiz kapsamında gördükleri için, hani tiksinti verici şeyler kapsamında gördükleri için bunların caiz olmadığını söylüyorlar. Ama Hanefiler dışındaki diğer mezhepler, Malikiler, Şafiler ve Hanbeliler yani ki bunlar e, İslam e, fakihlerinin yani çoğunluğunu teşkil etmektedir. Onlar genelde bu ayetin ayetteki Hani deniz avı diye geçmişti ya, onu genel bir ifade olarak görüyorlar. Bu av kapsamına giren her şeyin helal olduğunu söylüyorlar. Ve yine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin denizin suyu temiz, ölüsü helaldir de yine en geniş çerçevede ele alarak biraz daha bu konuda geniş bir yaklaşım sergiliyorlar. Tabi onlar arasında da ufak tefek bazı anlayış farklılıkları var. Mesela Maliki ve Hanbeli alimleri genellikle bütün bütün deniz hayvanlarının prensip olarak e, yenmesinin e, caiz ve helal olduğunu söylüyorlar. Sadece hani timsah gibi, yırtıcı hayvanlar gibi e, bir takım e, hayvanların yasak kapsamında olduğunu belirtiyorlar. E, Tabi yani bu bu, e, bu fakihlere göre, bu mezheplere göre midye, kalamar, istakoz, e, karides gibi deniz ürünlerin hepsi e, caizdir. Yenmesi caizdir. Bu konuda herhangi bir sakınca e, yoktur. Ee, yine bu deniz hayvanları ile ilgili belki söylememiz gereken bir şey şudur. Eğer e, bu deniz hayvanları yani balıklar e, bu denizin e, içerisinde ya da deniz derken tabii, bir diğer e, suları da kastediyoruz. Göller ve diğer akarsuları da kastetmiş oluyoruz. Eğer suyun aniden aşırı derecede ısınması ya da soğuması, çekilmesi e, ya da bir yere e, yani bu hayvanların sıkışması nedeniyle e, ölmüşlerse ve suyun üzerine çıkmışlarsa bunların yenmesinin helal olduğunu söyler. Çünkü bu doğal nedenlerle olmuştur. Ama bunun dışındaki yani bu tabi bu doğal sebepler dışında kendiliğinden ölen hayvanların ve su üzerine çıkan hayvanların etlerini yenip yenmediği konusunda da Yine mezhepler arasında bazı anlayış farklılıkları var. Mesela Hanefiler bu nitelikteki hayvanların etlerinin yenilmeyeceğini belirtiyorlar. Çünkü ne zaman öldükleri de bilinmediği için e, muhtemelen de e, tıbben de sağlığa zararlı olabilir diyorlar. E, nitekim günümüzde hani bu Hanefilerin bu yaklaşımı günümüzde e, yani e, gerçekten hani çeşitli nedenlerle zehirlenmeler, zehirli atıklar ve benzerleri başka yollarla. E, ölen e, ve kıyıya vuran hayvanların yani etlerinin yenmemesi bakımında hani bu, bu görüşün dikkate değer olduğunu görmemiz gerekir. Hani bir takım çevre kirliliği neden, nedenleriyle. Yani bu açıdan Hanefilerin bu yaklaşımının e, belki e, isabetli olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi bu e, su hayvanları ile ilgili yani tamamen suda yaşayan hayvanlarla ilgili bu bilgilerden sonra bir de bazı hayvanlar var ki hem suda yaşıyor hem de karada yaşıyor. Şimdi bu hayvanların durumu nedir? E, bu konuda Hanefi ve e, Şafii'lere göre eğer e, bir hayvan yani bir su hayvanı hem karada hem de suda yaşıyorsa mesela ne gibi işte kurbağa gibi, kaplumbağa gibi, yılan, timsah, yengeç gibi yani bu hayvanların eti yenmez. E, Tabi bu hükme varırken yani bu fakihler bu hayvanların bir kısmını mesela yılan gibi bir kısmının zehirli olmasını diğerlerinin de yine habais kapsamında olmasını yani e, e, tiksinti verici, yani, iğrenç e, özellikte olmalarını dikkate almışlardır. Ama yine her zaman olduğu gibi yani genel yaklaşımlarında olduğu gibi yine malikiler e, bu noktada da e, geniş bir e, yaklaşım sergiliyorlar ve bu tür hayvanların ilki olarak e, eti yenebileceğini kabul ediyorlar. Şimdi değerli izleyenler yani bu kara hayvanlarının ister karada yaşayan, ister suda yaşayan, ister her ikisinde beraber yaşayan bu hayvanların hükümlerini bu şekilde özetledikten sonra yine bu hayvansal gıdalar, gıdalarla ilgili ee, bu hayvanların bu eti dışındaki diğer e, parçaları, diğer kısımlarının hükmüyle devam edelim isterseniz. Çünkü bu noktada da e, dinimizin e, epeyce bir e, e, hükmü var. E, farklı değerlendirmeler, bunlarla ilgili bazen farklı değerlendirmeler de var. İsterseniz kısaca bunları da özetlemeye çalışalım. Mesela bunlardan bir tanesi kandır, yani hayvanların kanıdır. Yani Kur'an-ı Kerim'de açık ve net bir şekilde yasaklanan şeylerden bir tanesi kandır. Ama bu kan nasıl bir kan? Demi mesfuh dediğimiz yani akıtılmış olan kan. Yani ayetle sabittir bunların yasak olduğu. Hayvandan akıtılan kan değil de yani hayvanın bazı organlarında kalmış olan kanların bir mahsuru yok. Yani o doğal olarak orada kalmış olabilir. Mesela usulüne uygun bir şekilde kesilmiş bir hayvanın etinde, işte kalbinde, ciğerinde, kan kanın yoğun olduğu bölgelerde, dalağında yani kısmen kan bulunmuş olsa elbette hani sağlık açısından bunların e, e, tam olarak temizlenmesi gerekir ama helallik açısından bunun bir zararı yoktur. Bunun yenmesinde bir sakınca yoktur. Zaten çok da fazla bunlar kalmayacaktır. E, bu da yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifine dayanmaktadır. E, bu hadiste e, Hazreti Peygamber iki kanın e, yani dalağın ve ciğerin helal olduğunu ifade ediyor. E, buna da dayanarak bu genel kanla ilgili haramlıktan istisna edilmiştir. Yine e, bu eti yenen hayvanların Eti dışındaki işte mesanesi, safra kesesi, erkeklik ve dişilik organları, testisleri gibi ya da hani bu hayvanlarda bir takım hastalıklardan dolayı ortaya çıkan işte ur, beze gibi şeylerin yenilmesi de uygun görülmemiştir dinimizde. Hanefiler buna tahrimen mekruh hükmü veriyorlar. Yani bunu da bilmekte yarar var. Yine bu hayvanlar, hayvansal gıdalarla ilgili. Ve genel olarak hayvanlarla ilgili e, bilmemiz gereken bir nokta da e, bu hayvanların salya ve terleridir. E, hayvanların e, salya ve terleri konusunda genel olarak onların hükmü e, yani etlerinin hükmü e, dikkate alınır. Yani etlerin hükmüne tabidir bunlar. Eğer e, etlerinin yenmesi helal ise bunların salya ve terleri de tenis kabul edilir. Yani bunlar yenilir anlamında değil de tenis kabul edilir yani necis kabul edilmez. Diri olmaları halinde de bu maddeleri helal olarak kabul ediliyor. E, dolayısıyla yani canlı olup da e, ister eti yensin ister eti yenmesin e, hayvanların e, yani bu şeylere e, kendi bedenlerine e, idrarı e, ve benzerleri pislikleri ve salyaları üzerlerindeki pislikler bulaşmadığı sürece Mesela bu hayvanların bir suya girip çıkmaları o suyu kirletmiş sayılmaz, onu necis kılmış olmaz. Tabi hani burada köpek ve domuzu istisna ettiklerini bir kez daha söylememizde yarar var. Peki hayvanların idrarlarının hükmü nedir? Bunu hepimiz biliyoruz bunu temizlik konusunda yani namazın başında taharet konusunda da bu konulara değinmiştik. Yani bunların necis olduğu kabul ediliyor ama hani namaza engel olup olmaması bakımından hani elbiseye ya da bedenimize bulaşması bakımından namaza e, ne kadar miktarı engel olur o konuda e, ağır necaset hafif necaset ayrımı vardı onu hatırlarsınız. Yani bazı hayvanlarınki necaseti galiza yani ağır necaset kabul ediliyor bazıları ise hafif necaset kabul ediliyor ama bunların yani genel anlamda necaset kapsamı olduğunda bir, e, olduğunu bir kez daha tekrar etmeliyiz. Yine hayvanların, belki hayvansal ürünlerin diyelim, belki hükmü konusunda söylemem, hükmünü açıklamamız gereken bazı cüzleri, organları da onların boynuzları, tırnakları, kıl, kemik gibi diğer cüzleridir. Değerli izleyenler, domuz dışındaki eti yenen ve yenmeyen bütün hayvanların derilere, yani bu eğer hayvan şer'i usule göre, usulüne uygun bir e, şekilde e, kesilmişse e, ve yani bu derinin üzerinde kan ve benzerleri hani pislikler de giderilmişse yani bu bulaşmamışsa yani öyle diyelim ya da bulaşsa bile giderilmişse bunlar temiz sayılır yani usulüne uygun bir şekilde kesilmişse e, dolayısıyla bunlar üzerinde namaz kılınabilir ama diyelim ki e, domuz dışında e, başka hayvanların derileri e, yani bunlar boğazlanmadan yani boğazlanar, boğazlanmak suretiyle temiz hale gelebilir ama uygun bir şekilde boğazlanmamışsa yine aynı şekilde etiyen, etiyenen hayvanlar da hani meyte hükmünde olmuşlarsa yine bunların derileri de tabaklanmak suretiyle temiz hale gelebilir. Yani zaten eti hayvanlar usulüne uygun bir şekilde kesilmişse veya diğer vahşi hayvanlar usulüne uygun bir şekilde kesilmişse tabaklanmaya bile gerek olmadan namaz kılınabiliyor. Ama usulüne uygun kesilmeyen ya da diğer işte vahşi hayvanlar diyelim e, tabi bu domuz, köpek bunların dışındaki hayvanları kastediyoruz. Yani tabaklanmak suretiyle temiz hale gelebilir bir hadis-i dolayı. Tabi tabaklanmak demek onların belli bir takım işte maddelerle, belli işlemlerden geçirilerek ...temiz hale getirilmesini kast ediyoruz. Onun belli usulleri vardır. Ama onlara biz burada girmiyoruz. Ee, yine hani derileri dışında bu hayvanların, yani domuz dışındaki hayvanların... ...hani ölüm şekline bakılmaksızın, nasıl kesildiği, nasıl boğazlandığına bakılmaksızın... ...içerisinde kan dolaşmayan bir takım organları, yani mesela kemikleri, kılları, boynuzları... Yani bu kısımlarını kullanmak caizdir. Hani burada tabaklansın, tabak, zaten bundan tabaklanması da mümkün değil. İçerisinde kan dolaşmadığı için onlar e, bu e, şeyden istisnadır. E, yani murdar olmaktan istisna e, kabul edilmektedir. Ama tekrar tekrar yine söyleyelim. Domuzun eti yenmediği gibi hiçbir cüzünün, hiçbir parçasının, hiçbir ürünün de yani derisinin, kılının, kemiklerinin hiçbir uzvunun caiz olmadığını, bunlardan yararlanmanın caiz olmadığını e, söylüyoruz ki yine domuzla ilgili bilgileri ileride tekrar e, sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Hayvanların e, hayvansal gıdalarla ilişkili yani hayvan ürünlerinden bir tanesi de yumurtadır değerli izleyenler. Yine aynı şekilde e, hayvanların yumurtaları da genellikle e, onların etlerinin hükmüne bağlanmıştır. Yani bu ne demektir? Eti yenen hayvanların yumurtaları yenebilir. Yani bu konuda ittifak var yani bütün mezhepler arasında. Yani etinin yenmesi caiz olan her hayvan ister canlı iken ister şer'i usule göre boğazlandıktan sonra çıkarılsın. Yani ondan çıkan bütün yumurtalar prensip olarak helal kabul edilir ama bozulmadığı sürece bozulmuşlarsa zaten o, o hayvanın olduğu için değil de ...zararlı olduğu için o, o noktada e, onu e, tüketmek zaten caiz değildir. Peki etleri caiz olmakla beraber e, boğazlanmadan ölmüş. Yani bir hayvandan çıkan yumurtanın hükmü nedir? E, bu konuda da şöyle diyorlar. Eğer e, uygun bir şekilde sertleşmişse bu yumurta yani normal bir şekilde sertleşmişse yenebilir. Aksi takdirde e, yenilmez. Çünkü bu usulüne uygun bir şekilde e, kesilmediği için... Bunu da böyle kabul etmişlerdir. Yine hani biraz önce de söylediğim gibi özellikle Hanefilere göre etinin yenmesi caiz olmayan hayvanların yumurtaların yenmesi de caiz değildir. Çünkü yani yumurtaları da hayvanın etine tabidir demiştik. Bu arada tabi balıkların da yumurtaları var. İşte havyar dediğimiz şey. Hani Bütün mezheplere göre. ...canlı olsun, canlı olmasın, yani bütün balıkların yumurtaları yani havyarları yenebilir. Bu konuda da herhangi bir sakınca söz konusu değildir. Ee, yine bu hayvansal e, gıdalarla ilgili olarak e, yine onlardan elde edilen ürünler... ...özellikle de süt ve süt mamullerinin e, hükmüne de kısaca e, değinmek gerekir. E, bütün mezheplere göre yani dört mezhep kast ediyor e, burada... Ee, tıpkı yumurtada olduğu gibi değerli izleyenler süt de yine etin hükmüne tabidir. Ee, dolayısıyla e, prensip olarak eti yenen hayvanlardan elde edilen sütler e, tabi bunlar e, fermantasyon yoluyla yani mayalanarak alkollü hale getirilmedikçe helal kabul edilir. Tabi alkollü hale getirilmesi ayrı bir konudur ona ileride ayrıca değiniriz. Yine bu sütlerden elde edilen işte peynirdi, ayrandı, başka bir takım süt ürünleri de aynı hükme tabidir. Bunların yenilmesi de helal helaldir. Ha bu arada insan eti haramdır tabii ki o mukerram bir varlık olduğu için. Ama insan sütünün helal olduğunu hepimiz biliyoruz. Tabii yani kendi çocukları çocukları için belli kişiler için ancak bu helaldir. Ama helaldir yani prensip olarak. At eti biliyorsunuz Ebu Hanife'ye göre mekruh olarak görülmekteydi. Ama Ebu Hanife de dahil olmak üzere at sütünün içilmesi de genel anlamda mubah kabul edilmiştir. Ama tabi bunun yine fermente yoluyla alkolleştirilmesi ayrı bir konudur. Ona belki biraz sonra ayrıca değiniriz. Bu arada temiz olmayan gıdalarla yani pis, pislikle beslenen ve cellale adı verilen e, hayvanların etleri gibi sütleri de e, hadislerde yasaklanmıştır. Tabii hani az önce de belirttiğim gibi yani çeşitli işlemlerle veya karışımlarla sarhoş edici bir nitelik kazanmışsa yani bütün alimlere göre yani bu serhoş edici her şey yasak kabul edildiği için onların kullanılması e, yasaktır. Ha, bu arada belki bununla irtibatlı olarak. Bir soru gündeme gelebilir. O da kımız içmenin hükmü nedir gibi bir soru olabilir. Mesela kımız çoğumuzun bildiği gibi yani kısrak sütünün mayalanması yani fermentasyonu yoluyla elde edilen ekşi bir içecek türüdür. Özellikle şey bölgelerinde işte Türkiye Cumhuriyetler'de orada o bölgelerde çokça kullanılan bir içki türüdür. Tabii bu, bu fermentasyon yani mayalanma süresine göre e, kımızın içerisinde bir miktarda alkol oluşabilir. E, bu bazen işte tatlı olur. Çok az e, alkol olduğu için. Bazen orta sertlikte, bazen de sert olabilir. Yani bu, bu açıdan farklı e, biçimlerde, durumlarda olabilir. Şimdi bizim genel ilkemiz şu e, değerli izleyenler. Sarhoşluk verecek derecede mayalanmış olan içecekler ilke olarak yasaktır. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani bu içeceklerle ilgili ileride daha ayrıntılı bilgi vereceğiz ama bir hadisi burada e, paylaşmış olalım. Hz. Peygamber e, sarhoşluk veren her şey haramdır. E, çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır e, buyuruyor. Dolayısıyla hani bu kımız da dahil olmak üzere e, e, içerisindeki alkol düzeyi e, insanları sarhoş edecek düzeye gelmişse bunların tüketilmesi caiz değildir. Ama eğer bu noktada değilse hani bu tür gıdalar ki e, kırmızı da bunlardandır bunun içilmesinde herhangi bir e, mahsur herhangi bir sakınca da yoktur. Hani dikkat etmek gerekir yani bazen sarhoş edici e, noktaya gelebilir çok fazla bekletilerek ya da içerisinde bir takım maddeler konularak e, o noktaya gelmemişse kımız içmekte herhangi bir mahsur yoktur. Yine bu e, hayvansal ürünlerle ilgili belki yine bu vesileyle sizlerle e, paylaşmamız gereken e, bazı bilgiler de peynir e, peynir yapımında kullanılan e, mayalarla ilgilidir. E, yani bu konuda yani bu peynir mayalarının helal olmasında e, genellikle e, ölçü alınan şey onun menşeyidir, onun hangi maddeden yapıldığıdır, yani onun kökenedir. E, günümüzde tabi takım teknolojik imkanlarla da Peynir mayaları hani bitkisel olabilir, mikrobiyal olabilir, yani şey ortamında, laboratuvar ortamında üretilmiş olabilir ya da eskiden olduğu gibi hayvan kökenli de olabilir, yani hayvansal da olabilir. Yani genellikle bitkisel ve mikrobiyal mayaların peynir üretiminde kullanılmasında ve bu şekilde üretilen peynirlerin tüketilmesinde herhangi bir sakınca gözükmemektedir Çünkü burada ne sarhoş edicilik özelliği var ne de e, yani şey olarak köken olarak e, e, hayvansal bir gıda olmadığı için caiz olup olmama gibi bir durum söz konusu değildir burada belki biraz tereddütle karşılanan şey hayvan kökenli peynir, e, mayalarıdır. ya yani bunlar e, eskiden genellikle e, geviş getiren hayvanların dördüncü midelerinden yani buna şirden de, e, diyorlar. Yani orada bulunan bir takım enzimlerden elde ediliyordu. E, dolayısıyla tabii bu, bu hayvanın menşeine göre de e, onun hükümleri değişiyordu. Yani prensip olarak zaten e, daha önce de belirttik. E, yine ayrıntılarıyla e, açıklayacağız. E, domuzdan elde edilen hiçbir şey caiz olmadığı için yani onun midesinden elde edilen e, peynir mayaları da e, prensip olarak caiz değildir. Yani kesin bir şekilde caiz değildir. Ama eğer bu peynir mayaları eti ve şer'i açıdan, dini açıdan, usulüne uygun bir şekilde e, kesilmiş olan hayvanlardan elde edilmişse, yani o hayvanların kursağından elde edilmişse, yani bunların temiz olduğu ve bu şekilde bunlardan yapılan peynirlerinde caiz olduğu konusunda da herhangi bir tereddüt yoktur. Bu konuda İslam bilginlerin de e, görüş birliği söz konusudur. Ama eğer domuz dışında başka hayvanlardan elde edilmiş yani murdar yani meyte hayvanlardan elde edilmişse yani bu ne demektir? Hani usulüne uygun bir şekilde boğazlanmamış hayvanlardan elde edilmişse. Bu yine sığır olabilir, yine koyun olabilir. Ama e, usulüne uygun bir şekilde e, kesilmemişse acaba bunların midesinden elde edilen peynir mayalarıyla yapılan peynirler e, tüketilebilir mi? Bu caiz midir? Bu konuda Fakihler arasında biraz görüş ayrılıkları olduğunu görüyoruz. Yani pek çok konuda olduğu gibi bu, bu konuda da. Mesela Ebu Hanife'ye göre e bunlar temiz kabul edilir ve peynir yapımında kullanılır. Şimdi yine Hanefi mezhebinden İmameyn yani Ebu Yusuf ve İmam Muhammed de bu konuda e, bu e, şeylerin e, peynir mayalarının katı ve sıvı olmasına göre bir ayrım yapıyorlar. Diyorlar ki e, sıvı ise bunu temizleme imkanı olmadığı için bunun kullanılması caiz değildir. Ama katı ise bu yıkanarak temizlenebildiği için bu konuda kullanılabilir yani maya olarak kullanılabilir bir mahsuru yoktur diyorlar. Ama Hanefi mezhebi dışındaki bu fakihler dışındaki diğer mezhepler ise prensip olarak usulüne uygun bir şekilde kesilmemiş yani ölü murdar hayvanlardan elde edilen peynir mayasının temiz olmadığı ve bunların tüketilmesinin caiz olmadığını söylüyorlar zaten domuzdan elde edilen mayaların caiz olmadığını söylemiştik. Tabii bu noktada değerli izleyenler bir hususa özellikle değinmek gerekir. işaret etmek gerekir. O da şudur. Tabi günümüzde hayvansal ürünler önemli bir sanayi ve ticaret sektörü haline geldi. Yani bu anlattığımız kuralların hepsini denetlemek çok da kolay bir şey değildir. Yani toplumsal hareketlilik ve Biraz da işte hem ürünlerin hem insanların da küreselleşmiş olmasını dikkate alarak yani bu konuda çok da fazla böyle bir vehim ve vesveseye kapılmak gerek, gerekmez. Yani Müslüman toplumlarda çok fazla bu konularda bu maya konusunda sorun çıkmaz. Çünkü hani domuzdan elde edilenlerin dışındaki mayalar genellikle caiz gözükmektedir. Hani Müslüman toplumlarda domuz ürünlerinin olması çok fazla muhtemel değildir. Dolayısıyla hani acaba bu peynirde şey var mıdır, e, sakıncalı bir şey var mıdır, yok mudur e, diye bir tereddüt içerisinde girmeye gerek yok. Ama gayrimüslim toplumlarda yaşıyorsa yani insanlar peynirin e, mayasının farklı e, kaynaklardan özellikle domuzdan olma ihtimali olabilir O konuda biraz dikkatli davranmak gerekir ya nerede üretildiğini sorup öğrenmeleri ya da en azından hani bu konuda, helal belgeli peynirleri tüketmeleri tavsiye edilir. Ama tekrar söylüyorum yani günümüzde bu peynir e, mayalarında çok fazla bir sorun yoktur. Bu konuda çok büyük bir, bir hani vehim ve vesveseye kapılmaya gerek yoktur diyoruz. Ve bu bölümümüzü e, bu şekilde kapatıyoruz. Yani inşallah bir sonraki bölümümüzde yine e, bu gıda maddeleriyle ilgili helal ve haramları ve bunlarla ilgili Yeni bilgileri sizlere açıklamaya, sizlere aktarmaya çalışacağız. Bir sonraki bölümümüzde buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum.